Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, hariçten sanat programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Berlin. Size gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Berlin'in bir tür sanat laboratuvarı sayılan klişeleşmiş bir tabir kullanıyorum elbette. En önemli deneysel sanat kurumlarından biri olarak görülen ve Berlin Biennale'nde düzenleyen Kunstwerke Enstitüsü ya da KV daha bilinen adıyla ee, ana konumuz olacak. Zira 9. Berlin Biennale'i bu hafta açılıyor. Türkiye'den de katılımcılar ...Var Halil Altındere ve Sencer Van da çalışmalarından bahsediği olacağız. Halil Altındere hem 9. Berlin Bienniali'nin ki 4 Haziran'dan itibaren ziyarete açılmış olacak. Hem ana me mekanlarından biri olan Sanat Akademisi'nde yeni bir işiyle yer alıyor. Hem de Bienniali'nin marşında bir parçayla e yer alıyor... Sencer Vardarman'ın ise içerik korkusu olarak çevirebileceğim Fear of Content adlı interneti bir mecra olarak kullanan özel bir BNL programında işiyle yer alıyor. Ama öncelikle Kahve Enstitüsü ile başlamak istiyorum programa. Berlin'in önemli sanat kurumlarından biri olduğundan bahsettim. Çok köklü bir yerden bahsetmiyoruz açıkçası. Ee, 95 yılından beri faaliyetlerine devam eden bir enstitü burası. Koleksiyon sahibi olmayan bir sanat. Kurumu. Ve Kahve Enstitüsü'nün baş küratörü Ellen Blumenstein geçtiğimiz hafta İstanbul'daydı. İstanbul Modern tarafından düzenlenen Müzeler Konuşuyor programı ki program bu yıl Almanya'dan e, sanat kurumlarını ve sanat profesyonellerini konuk ediyor. E, dünyada öncü rol üstlenen bir takım müzelerin yöneticilerini Türkiye'den izleyicilerle buluşturarak güncel müzecilik alanında yeni bir ...bilgi paylaşım ağa ve iletişim platformu oluşturmayı amaçlayan bir program bu. Göte Enstitü işbirliğiyle ile düzenleniyor. Ee, biraz önce belirttiğim gibi bu Berlin'deki Kahve Çağdaş Sanat Enstitüsü'nün... ...baş küratörü Ellen Blumenstein'da kültürün aracısı mıdır müzeler... ...yoksa kültürün bizzat üreticisi midir başlıklı bir konuşmayla İstanbul Modern'deydi. Öncelikle bu konuşmaya da değinerek Kahve Enstitüsü'nü nasıl bir... E, ...misyonu ve Berlin sanat ortamında nasıl bir yeri olduğuna değinmek istiyorum. Alan e, Blumenstein son yıllarda dünyada müzecilik anlayışının çok değiştiğinden... ...ve ziyaretçilerin yani e, sanat kurumlarına gelenlerin... ...oldukça katılımcı hale geldiğini e, vurguladı. E, KV Güncel Sanat Enstitüsü hakkında da e, bilgi verdi. Bilgi verirken özellikle buranın eski bir fabrika... ...olduğunun altını çizdi. Eski bir sanayi bölgesi terk edilmiş bir binaydı burası dedi. Oldukça yıkık dökük haldeydi. Benim bildiğim kadarıyla burası eski bir un fabrikasıydı. Ee, ve profesyonel açıdan bakıldığında... ...böyle bir alanı kamuya açık bir sanat kurumu olarak yeniden e, tanımlamaya çalıştıklarını... ...ve bu tanımlamaya e, tanımlama çabasının bugün hala devam ettiğini e, söyledi. Kamu yararına yönelik ve kendi kendini örgütleyen bir çalışma prensibi varmış KV Enstitüsü'nün. Biz burayı genelde Berlin bir yanına ev sahipliği yapmasından ötürü e, biliyoruz uluslararası sanat çevreleri olarak ama esasen Berlin Biyenerinden kalan diğer zamanlarda da ab ayrı bir ekip burayı düzenli olarak sergilerle ve diğer programlarla yönetiyor ve aktif kılıyor. Biz burada kültürün hem aracısıyız diyor Alan Bulmuştal, hem de bizzat kültür sanat üretiyoruz. E, kişisel, e, grup. Sergileri yapıyoruz, tematik sergiler yapıyoruz ama esasen toplumsal ve siyasal içerikli programlar ve sergiler düzenliyoruz diye belirtteyelim. Hakikaten de Kahve Güncel Sanat Enstitüsü ya da Kunstwerk'e e, bir üretim e, alanı ve aynı zamanda e, güncel sanatın sergilendiği bir alan olarak kendini tanımlıyor. ve Özellikle günümüzün acil e, sorularını... ...yeniden formüle edilebileceği ve tartışılabileceği bir tür sanat laboratuvarı olarak kendine tarif... Ediyor. Burası hemen Berlin'in merkezinde biraz da popülerleşmiş bir muhitinde çünkü etrafında farklı bir takım yine böyle popüler kafeler diğer sanat galerileri vesaire de söz konusu hem sergi salonları var hem misafir sanatçı programları için alanlar ya da sanatçı atölyeleri var içinde hem de tabii burası sanat çevreleri sanat profesyonelleri içinde aslında kapalı kapılar ardında ya da zaman zaman halka da açık olacak biçimde sanatın yeni trendlerini tartışabiliriz bilecekleri e, küratöryel pratikler üzerine de konuşabilecekleri bir mekan. Alan yine konuşmasında İstanbul Modern'de yaptığı konuşmasında ve sonrasında benim e, onunla e, bir araya gelerek tartıştığım e, durumlarda şeyi de şundan da bahsetti. E, müze ve sanat kurumlarının sanatı temsil edebileceği ve onu Ziyaretçilere erişebilir e, kıldığı doğru yani genel olarak hepimiz zaten e, sanat profesyonelleri olarak bundan bahsediyoruz ama esasen ziyaretçiler e, geleceğin müzeleri açısından en belirleyici unsur. ...Ellen için ee, ve de müzeciliğin günümüz müzeciliğin dokusunda ya da günümüz sanat yönetiminin dokusunda yeni ve ek bir katman oluşturuyorlar. Hem aracılık etmek e, hem de e, kültür sanatı bizzat üretiyor olmak müzecilik pratiğinde farklı ve yeni yaklaşımlar ortaya çıkartıyor... Elbette sanat kurumlarının esas görevi belki aracılık olarak görünüyor. Yani var olan bir şeyi kültürel üretimi, sanatçının ortaya koyduğunu e, insanlara ulaştırmaktır. Ama aynı zamanda sanatı sunarken onu tartışarak ve onun üretiminin bir parçası haline gelerek e, onu yeniden e, üretir ve ortaya koyar. E, dolayısıyla aracılık etmekle üretmek ki... Konuşmanın ana konusu buydu yani müzeler ve sanat kurumları kültürün aracısı mıdır yoksa üreticisi midir tartışmasında. ikisinin birbirini dışlamadığını yatsımadığını tam tersine giderek daha fazla iç içe geçtiğini söylüyor. Bu durumda da sorusu şu güne de böyle başlamak anlamlı benim için. Yeni müzecilik ya da yeni sanat kurumu yönetimi pratiklerinde sorulması gereken soru şudur. Taşın altına elimizi koymaya hazır mıyız? Yani bu aracılıkla üreticilik arasındaki e, yeni yapının içine girmeye hakikaten hazır mıyız? İşte tam da işin içine girmek ya da taşın altına elini koymak kaygısı güden e, projelerinden biri olarak da Kahve Enstitüsü Berlin Biennali'ne örnek gösteriyor. Evet. Size dokuzuncu Berlin Bienalinin kavramsal çerçevesinden ve birkaç projeden bahsedeceğim az sonra. Ne ölçüde bunu yapabildiklerinin takdirini size bırakıyorum. Ee, Berlin Bienali, Kahve Enstitüsü kurulduktan kısa bir süre sonra Klaus Biesenbach çok çok meşhur bir küratördü. Şu anda Moma Momo Pieswan'ın başında o zaman Kahve Enstitüsü'nün direktörüydü. O ve onun çevresinde bir seri e, sanat hamisi ve koleksiyonerin öncülüğünde kuruldu. Amaçları iki yılda bir... Berlin'de uluslararası bir güncel sanat sergisi yaparak e, sanattaki yeni trendlere dikkat çekmek. Daha az tanınan, daha az kurumsallaşmış sanatçılara ve sanat pratiklerine e, bir alan oluşturmaktı. Hakikaten Biennale de kendini nasıl kahve enstitüsü bir sanat laboratuvarı olarak tanımlıyorsa... ...o da kendini bir e, yeniliklerin test edildiği... Ee, ...ve sanatın biraz da geleceğinin tartışıldığı bir sanat laboratuvarı e, olarak sunuyordu her zaman. E, bu oldukça başarılı oldu. E, nitekim 4. Berlin Biyeneli'nden itibaren Almanya e, Federal e, Kültür Vakfı'ndan, Kültür Stiftung des Bundes'ten çok... ...ciddi ölçüde ve sürdürülebilir... ...kamu kaynakları almaya başladılar. 2,5 milyon euro... ...destek alıyorlar 9. Berlin... ...Biennali'ne devletten. Yani daha doğrusu... ...federal e, kültür... ...fonlarından. Önümüzdeki Berlin... ...Biennali için de bu garantilenmiş durumda. Dolayısıyla kendi deyimleriyle... ...içerik oluşturmada... ...daha esnek, daha özgür... ...ve daha deneysel davranabilecekleri... E, ...maddi... ...imkanlar kendilerine kamu fonları... ...tarafından sağlanıyor. Şimdi e, bu hafta açılacak olan... ...9. Berlin Bienali, e, ...2 Haziran'da bir basın toplantısıyla... ...öncelikle sanat profesyonellerinin... E, ...ziyaretine açılıyor. Cumartesiden itibaren ise... ...18 Eylül'e kadar gezilebilir olacak. Bu Berlin Bienalinde. Birazdan Sencer Vardarman ve esasen de Halil Altındere'nin yeni yaptığı işlerine geçmeden önce kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Bu parçayı biraz önce kendisinden bahsettiğim Alan Blumenstein Kahve baş küratörü açık radyo izleyicileri, dinleyicileri için seçti. Parça kendisi yani bir küratörün haleti ruhiyesini ve Berlin kentini Özellikle Kahve Enstitüsü'nün Berlin kenti için ne anlam ifade ettiğini anlatmaya çalışıyor. Parçanın sözlerine özellikle dikkat Kate Tempest'dan gelsin. Theme from Becky. She was a smart kid, smart girl, soft eyes took in a hard world and saw it she's moving for money and bars for the tourists she's moved up to massage she's happy she's in charge talking to clients adoring the silence of after the session her The one thing that must bring us closer together Is such an important endeavor To feel tender She can't believe there are some Who have never been held in their lives Eight months in a boardroom Kate Temple diledik. theme from Becky, Umarım parçanın sözleri hoşunuza gitmiştir. Bu parçayı Berlin'deki Curator, Enstitüsü Bullmonstein, Achradio, Eichinsech, and the first time, and the other thing, and the other thing, and the other thing, and the Berlin thing, Hemen e, 9. Berlin Biyeneli'nin e, küratörlerinden, kavramsal içeriğinden ve Türkiye'den bu Biyeneli'e katılımdan e, bahsederek devam edeceğim. Bu hafta açılıyor 9. Berlin Biyeneli. E, küratörleri D.I.S. kısaltmasını kullanan dört e, kişiden oluşuyor. Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco Rosso ve David Toro. Bu küratörel ekip bir e, seçici komite tarafından, uluslararası bir jüri tarafından belirlendi. Ve oldukça genç bir ekipten bahsediyoruz. Kendilerini internet sonrası yani post internet kökenli olarak tanımlıyorlar. E, Berlin-Bienneli'nin e, uluslararası sanat e, gündeminde her zaman özel e, ve cazip bir yeri var. E, dokuzuncusu. Düzenleniyor herkesin merakla bek beklediği bir uluslararası güncel sanat etkinliği her ne kadar Berlin kenti güncel sanat alanında o kadar zaten hareketli cazip. Ve göz önünde bir yer ki buranın ayrıca bir Biennale ihtiyacı var mı diye sanat çevrelerinde sıkça konuşuluyor. Yine de dediğim gibi Berlin Biennale özellikle deneysel e, yönüyle ön plana çıkan bir Biennale. E, bu deneyselliği birazdan size alıntılayacağım. Kavramsal çerçevede de göreceksiniz. Diyay Esin 9. Berlin Biennale için önerdiği kavramsal çerçeve oldukça muğlak. Zira belkilerden oluşuyor. Yani olabilecekler. Ve olamayacaklardan oluşuyor. Kesin tanımlardan e, kaçınıyor. Bunları adeta reddediyor. E, diyor ki e, güncel sanat, bir güncel sanat etkinliği olarak tarif edilen bu bienalde güncel sanat olabilir de olmayabilir de. Güncel sanat projeleri yer alabilir de yer almayabilir de. E, ve esasen tabii ki bir takım sergi mekanları... Sergilemeler kullanıyor ama kendilerini internet sonrası e, çalışmalar yapan bir küratörü ekip olarak tanımladıklarından Berlin Biyeneli etrafında ortaya koydukları oluşturdukları davet ettikleri projelerin çoğu kendi tarifleriyle en kamusal ve demokratik bir tartışma alanı olarak ...gördükleri internet üzerinde görülebilir olacak. Bu demektir ki Berlin'e gitmeseniz dahi bir takım internet sitelerinden, dijital yayın platformlarından da hasta Berlin Biennale'nin içeriğini yoğun bir şekilde takip edebiliyor olacaksınız. Bu internet üzerinde görünür olacak içeriğin en önemli bölümü Biennale'de Fear of Content yani içerik korkusu başlığı taşıyor. Ee, ...şöyle bir söylemleri var... ...yine küratörlerin... ...sadece... E, ...Berlin bir güncel sanat yer alabilir de... ...yer almayabilir de... ...den ibaret değil. Örneğin diyorlar ki... ...çok alışılageldik... ...şekilde bir basın bülteni... ...ya da basın toplantısı yerine... ...sanatçılar tarafından yapılan bir pop albümü... ...o basın bülteninin yerini alabilir de... ...almayabilir de... ...performans sanatı... Ee, ...geleceğin iç tasarımlarının yerini alabilir de, almayabilir de. Biennial'in ana düzenleyicisi olan ve ana mekanına hep ev sahipliği yapan KV Enstitüsü... ...kendi sergi alanlarını Berlin'in en büyük alışveriş merkezi konumundaki Mall of Berlin ile takas edebilir de, etmeyebilir de. Yani böyle çok hakikaten iddialı, muğlak, biraz da provokatif bir e, duruşu, söylemi var Berlin Biennial'in küratörlerinin. ...kendilerini yine şöyle tanımlıyorlar yapmaya çalıştıkları sergiyi ya da e, antroposen ya da büyük veri big data e, çağında bireyin giderek güçsüzleştirildiğini görüyoruz. Buna mukabil aynı zamanda sahnelenmekte olan bir bireysellik de söz konusu ve bu bizi tüketiyor. İşte böyle bir tüketim döneminde bizim muhalefet stratejimiz oldukça basit e, diyorlar... E, Kaygı üzerine bir takım konuşmalar düzenlenmektense insanları biz kaygılandırmak istiyoruz. Ee, mahremiyet üzerine bir sempozyum düzenleyerek bunu ele alacağımıza tam tersine bu tarz düzenlenen sempozyumları baltalamak istiyoruz. Ee, kapitalim, ka kapitalizm üzerine konuşup onu eleştireceğimize onu sarpıt, onu saptırmak amacından çarpıtmayı hedefliyoruz. Bu günümüzü ...olanı bitenin e, maskesini açmaktansa belki onu yeniden böyle drag bir kıyafet içinde... ...daha çarpık yeni bir kıyafet içinde tekrar sunmaya çalışmak istiyoruz. E, davet ettikleri sanatçılar da hem bir takım hakikaten kurumsal yapılar içinde özel ya da kamu... Ee, ...binaların içinde bildiğimiz anlamda sergilemeler yapıyor olacaklar. Ama aynı zamanda da hiç beklenmedik bir takım mekanlar da kullanılıyor olacak. Böylece e, mekan kullanımları da muğlaklaştırılmaya çalışılıyor. İnternetin yoğun bir şekilde kullanıldan zaten bahsettim. Ee, bunun yanı sıra oranın ana sanat akademisi Akademi Derk Üns'te ana sergi mekanlarından biri. Elbette kahve Enstitüsü ana sergi mekanlarından biri... ...biraz alışılmamış bir mekan, Asya sanatına adanmış olan Föhrle Collection, ana mekanlardan biri. European School of Management, yani teknoloji, yani bir sanat sergisi için beklenmedik bir mekan. işletme ve teknoloji alanında faaliyet gösteren European School bir sergi mekanı. Ve Spray, yani Berlin'i ikiye bölen nehirdeki bir gezinti teknesi de sergi mekanı olarak kullanılıyor. Ama biraz önce belirttiğim gibi ana alan 9. Berlin Bienalinde aslında internet zaten küratörlerinin alameti farikası da internet ve dijital mecralarda içerik üretmek. Ve bunun da temel projesi Fear of Content yani içerik korkusu ki bu bölüm sanatçılardan ve kuramcılardan makaleler yer veriyor. Her gün yeni makaleler, yeni içerikler buraya konuyor. Sadece bununla sınırlı kalmıyor. Bu platform için yani Fear of Content için pek çok e, yaratıcı zihin özel işler sanat işleri, çalışmalar üretiyorlar. Bunların başında da Los Angeles e, merkezli performans sanatçıları Papiiz Papiiz geliyor. Onlar her gün yeni bir içerik oluşturarak yeni bir videoyu buraya yüklüyorlar. Bienal süresince hatta Bienal öncesine itibaren bunları izlemek mümkün olacak. Burada Hemen dün 29 Mayıs Pazar günü Türkiye'li bir ismin işi gösterildi. Ve e, bugünden itibaren de Berlin, e, Biennial'in web sitesindeki arşivler istediğiniz her zaman e, erişim mümkün. E, Sencer Vardarman ne yaptı? Kendisi Türkiye'li ama uzun yıllardır çalışmalarını da Berlin'de devam eden bir isim. Küratöryal pratikleri ya da sanat yönetimi pratikleri de söz konusu. O e, video slide'ları, video diye... ...gösterimleri yaptı. Özellikle de Gezi Parkı'ndaki protestolar üzerine bir e, imge arşivi oluşturdu. Bu arşivin tamamı on binin üstünde e, görsel ve videodan oluşuyor. Fakat Berlin Bienniali için Sencer Vardarman bundan özel bir seçki üretti. Bu seçki iki e, bölümdeydi. İlk bölüm görsellerin tarihi. Yani e, Gezi Parkı'nda ya da Gezi Direnişiyle alakalı olabilecek yaratıcılık, mizah ve o süreçteki dayanışmaları ifade eden görsellerden bir seçki. İkincisi ise tarihin imgeleri. Yani burada gezinin tarihinden bahsediyoruz elbette. E, o dönemdeki direnişin ve protestoların arka planında olduğunu söyleyebileceğimiz bilgilerin, verilerin görselleştirilmesi. Bu ikisini bir arada e, sundu. Bu arşivi oluştururken aldığı bütün katkılar sosyal e, paylaşım platform, platformlarından sosyal ağlardan geliyordu. Ve hepsi e, güvenirliği e, tescil edilmiş oldukça yani olabildiği kadar güvenilir kaynaklardan kimin paylaştığı kimin içeriğini oluşturduğu belli olan bir takım verilerdi. E, i̇çlerinde sanat anlamında profesyonel nitelikli. ...çalışmalar ya da hakikaten haber kaynaklarından alınmış... E, ...ya da basın e, kaynaklarından alınmış veriler de söz konusuydu. Sencer Vardarman'ın bu işi Fear of Content bölümünde yer alıyor Berlin Bienniali'nin. E, Bienniali'nin ana sergi mekanlarından biri olarak bahsettiğim Akademider Künste'de ise... E, ...yine Türkiye'li bir sanatçı Halil Altındere'nin yeni bir prodüksiyonu, bir videosu sergileniyor olacak ve Bu haftadan itibaren aynı zamanda da yine bu video ile ilişkili olarak BNL kapsamında bir albüm yayınlanıyor. Bunun adı Anthem, Marş ya da Milli Marş, Ulusal Marş olarak da çevirebiliriz. Orada da Halil Altındere'nin yine bu video bağlamında... Oluşturduğu müzik yer alacak yani iki yerde birden görünürlüğü var sanatçının Halil Altındere e, Türkiye'de hatta uluslararası platformlarda görsel sanatlarla uğraşanlar için oldukça tanıdık oldukça ünlü bir isim. Berlin Biennale'nin küratörleri Halil Altındere'ye geçtiğimiz Aralık ayında e, Biennale'e davet etmişler. Aslında meşhur İstanbul Biennale'inde de gösterilen Wonderland, MoMA'nın da koleksiyonuna giren bir iş bu. O ilgilerini çekmiş ama nihayetinde yeni bir ...prodüksiyon yapması konusunda anlaşmışlar. E, Halil'in projesi tabii henüz sergilenmeden önce üzerine konuşmam çok doğru değil ama... ...Halil'le uzun uzun e, iş hakkında konuşma fırsatı buldum. E, onun söylediklerini e, daha ziyade aktarmak... İstiyorum ee, ülkesinden yola çıkıp Türkiye ve Balkanlar dahil uzun bir macera sonrasında pek çok sınırı aşarak farklı mülteci kamplarında kalarak ve şimdilik geçici bir süre üç yıllığına Berlin'de yaşama izni alan Suriyeli bir mülteciye Muhammed Abu Hajar'a ulaşıyor Halil. Ve Homeland adını verdiği, Anavatan adını verdiği bu video ya da bir tür müzik videosu işte bu şekilde başlıyor. Berlin'e atlayıp onunla görüşmeye gidiyor. Ee, bu bir hip hop müzik klibi formatında bir video çalışması. Sözlerini Abu Ajar yazmış. Yani bu Suriyeli zaten hip hop sanatçısı yazmış. Halil'in deyimiyle otobiyografik bir bakış açısını korumaya çalışmışlar. Ve video mültecileri hemen hiç göstermiyor. Dolayısıyla... ...kurgu gerçeklik aslında yer değiştiriyor videoda. Örneğin hepimizin kafasında yer etmiş olan oldukça travmatik bir sahne olduğundan bahsedebileceğim... ...mülteci e, botları sahile vururken Bodrum'da yoga yapmaya devam eden o kadınları gördüğümüz fotoğraf karesi... ...çok daha abartılarak, e, yeniden kurgulanarak canlanıyor. Halil Altındere'nin pek çok işinde görmeye alışkın olduğumuz ironi, mizah, abartma ve düşlem... İmgelem bunda yüksek bir şekilde kullanılıyor. Ee, büyük ölçekli bir prodüksiyondan söz ediyoruz. Özel efektler yurt içinde ve yurt dışında onlarca farklı çekim mekanı, 80 kişiden fazla bir ekip... Söz konusu. Çanakkale Belediyesi ile işbirliği yapılmış. Boğaz Komutanlığı'ndan izinler alınmış. Deniz ortasında çekimler yapılmış. İstanbul'da Yerebatan Sarnıçı'nda yapılan çekimler var. Türkiye'de bir mülteci kampına gitmeyi planlamışlar. Hatta Kilis'teki bu trajik olaylar olmadan önce oraya gitmeyi hedepliyorlarmış. İzin alamamışlar. Buna mukavil e, prodüktörü de olan e, Halil Altındere'nin Azra Tüzünoğlu'nun özel girişimleri sayesinde Berlin'de uzun süredir kapalı olan ve... Şimdilerde bir mülteci kampı olarak kullanılan Tempelhof havaalanına girip orada bizzat mülteci kamplarında da çekimler yapabilmişler. E, Halil diyor ki umarım Abu Hajar ana geri dönecek. Çünkü bunu istiyor. E, bu bir yolculuk ve sınırları aşma macerası ama aynı zamanda bir direniş hikayesi. Halil Altındere'nin diğer işlerini de bize her zaman önermeye çalıştığı, vurguladığı bir duruştur bu direniş. Hepimize ...bugünlerde özellikle iyi gelecek ve gerekecek bir tavır olduğunu düşünüyorum ben de. Bu aslında Halil Altınderen'in ilk e, müzik videosu formatındaki çalışması değil. E, dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden sayılan Dokumenta için... ...Kürtçe e, denşperlere e, yer veren Aynı adlı bir e, video yapmıştı. E, Tahribat-ı İsyan adlı sulu kuleli. Bu kentsel dönüşüme uğrayan bölgede ondan mağdur olan e, gençlerle, oradaki hip-hopçılarla da e, Türkçe bir albüm yapmıştı Wonderland. Bu ise üçüncü video klibi diyebiliriz ve bu sefer Suriyeli bir hip-hopçıyla ve Arapça çekildi. Bu sadece bir videodan ibaret değil. Bunun bir albümü yani bir plağı da çıkacak. Bunun için Los Angeles'ta bir DJ ikiliyle de işbirliği yapılıyor. E, nitekim parça dokuzuncu Berlin Biyeneli için çıkartılacak Marş. ...adlı müzik albümünde de yer alıyor. Ee, programı yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Halil Altındere'nin ve Sencer Var Darman'ın ...katıldığı 9. Berlin Bienalinden bahsettim... ...bugün hariçten sanat programında. 2 Haziran'da yapılacak basın toplantısıyla... ...sanat çevrelerine görücüye çıkacak bu Bienal... ...4 Haziran Cumartesi'den itibaren ziyarete açık... ...18 Eylül'e kadar devam ediyor. Dolayısıyla yaz boyunca Berlin'e yolu düşecekler... ...kaçırmasın... Sanatla kalın. Görüşmek üzere. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.